1694 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in güneş tutulması ve dekkal hakkında bir hutbesi, Bin gün Semüre bin Cündüb'ün bir hutbesinde hazır bulundum, hutbesinde Resulullah'tan bir hadis naklederek güneş tutulmasından bahsetti ve, Hz. Peygamber ikinci rekatta teşehüd için otururken güneş açıldı, dedi, sanıyorum Semün bin Cündüb şöyle dedi,